Bismillahirrahmanirrahim 7. Bölüm Kur'an-ı Kerim kalbin bütün hastalıklarına Deva ve Şifaları içinde Bulundurur kardeşlerim Evet Kalbin bütün hastalıklarının ilaç ve Devaları Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur Zaten Kur'an'da Bunun için gelmiştir bakın Rabbimiz ve Teala, Ey insanlar size Rabbinizden bir öğüt göğüslerde olan dert ve sıkıntılara bir şifa ve inananlara bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir diyor Yunus 57'de Yüce Rabbimiz bir ayet kerimesinde de biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz diyor İsra 82'den kardeşlerim hiç şüphesiz Kur'an kalbin iki nevide toplanan bütün hastalıklarına deva ve şifadır kalbin bütün hastalıkları da bu iki nevide toplanmaktadır bunlardan birisi şüpheler diğeri de şehvetlerdir Kur'an ise hakkı batıldan ayıran hati deliller sunan nice ayetler ile doludur. İşte bu ayetler ilmi, tasavvur ve idrakı ifsad eden şüpheleri giderir ve insanın kalbini itminana kavuşturur. Hakkı hak olarak batılı da batıl olarak tanıtır. Yerde ve gökte Kur'an'ın benzeri bir kitap mevcut değildir Kur'an öyle bir kitaptır ki Allah'ın birliğini sıfatlarının ispatını peygamberliğin ve ahiretin ispatını batıl inanış ve fasit fikirlerin reddini öylesine tezammun ve teahüt eder ki yani zemmeder ve anlatır ki bu konuda o eşsiz ve emsalsizdir. Evet kardeşlerim, o yüksek maneviyatın yüce mesele ve hakikatlerini aklı ve kalbi doyuracak ve dolduracak şekilde ispat ve izah etmekte rakipsiz bir kitaptır. İşte bu itibarladır ki, o, bütün şek ve şüphe hastalıklarının hakiki devası ve şifasıdır. Ancak bu, Kur'an-ı ilim ve marifetlerin elde edilmesine bağlıdır. Kur'an'ın manasını bilmeden, o ayetler ile ne murad edildiğini anlamak için düşünüp idrak etmeden, sadece okumakla hasıl olacak bir şey değil. Hüce Rabbimiz hangi kuluna Kur'an'ın hayatı beyanatını anlatmayı nasip buyurursa işte o kul bu sayede hakkı ve batılı kalbiyle ayan beyan görür. Tıpkı kafa gözüyle geceyi gündüzü de gündüz olarak gördüğü gibi Subh-ı Munif'unhu Teala indirmiş olduğu bu kitabıyla Hakkı batıldan ayrıldığı gibi bizim cehaletimizi de ne yapıyor? götürüyor. Heybetli ve korkunç bir dağın tepesine konulmuş ve bozulmuş bir miktar deve eti kolay değil ki çıkıp alasın. çıksam bile taze değil ki alıp kullanasın diyor şair. Kelam ve felsefeye dair kitap yazarların ve diğer yazarların yazdıkları kitaplarda izahlarına çalıştıkları bir takım doğru bilgi ve fikirlerin daha doğru ve daha güzellerinin Kur'an'da mevcut olduğunu görmekteyiz. Yani, kelami, takrir ve tefsirlerin en güzeli Kur'an'da bulunmakta. Onların kitaplarında ise daha çok tekellüf, tatvil ve takitler, yani yersiz özentiler, uzatmalar ve kapalılıklar bulunmaktadır. Evet, bu kitapları meydana getirenler, kendi iddialarınca, şek ve şüpheleri izale ediyorlar. Gerçek ilim ve fazilet sahipleri ise bilirler ki bu kitaplar, bunlar sebebiyle şek ve şüpheler artmaktadır. Manevi şifa ve hidayetin, ilim ve yakinin, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ile hasıl olmayıp da onların bu kitaplarıyla kazanılacağını iddiası asla kabul edilir belir bir iddia değildir. Kardeşlerim akli yönelişlerin sonu tökezlemelidir. Tökezlemektir. Bilgiçlerin çalışmalarının çoğu şaşırıp kalmadır. Ruhlarımız bedenlerimizin içinde huzurda değil tam tersine vahşet içindedir. Dünyalık olarak elde ettiğimiz de eza ve vebalden ibarettir. Ömrümüz boyunca yürüttüğümüz kelami bahis ve münakaşalardan kazancımız denilmiş ki dediler ki sözlerinden ibarettir. Ben şahsen kelami ve felsefi yol ve metodların üzerinde çok kafa yordum. Fakat bunların bir hastaya şifa verdiğini, bir susamışı kandırdığını görmedim. Sonunda gördüm ve kesin olarak anladım ki, bütün yollar içinde hakka giden, en kestirme ve en kısa yol ancak Kur'an yolu. Sen de bana bu hususta itimat ediyorsan, Allah'a iman ve O'nun sıfatlarının ispatı konusunda Kur'an'ın Rahman olan Allah'a arş üzerine istiva etti ayetini okun. Yine aynı konuda Kur'an'ın güzel söz ancak ona yükselir. İyi amel de ona yükselir. Fatır 10. ayeti ezberle. Nefi ve tenzih konusunda da onun hiçbir benzeri yoktur. Şura 11 yine aynı konuda onlar onu yani Allah'ı ilim bakımından ihate edemezler hakkıyla ve künhüyle bilemezler mealindeki ayetini hiç unutma aleyküm selamu bu konudaki kelami ve felsefi yol ve münakaşaları bırak benim elde ettiğim tecrübeleri elde eden herkes aynı marifete aynı neticeye varır ve kelami münakaşaları bırakır. İşte bu güzel ve ibretli itiraf, bu zatın en son yazdığı eserindeki manzum ve mensur sözlerdir. Kardeşlerim, kelam ve felsefe ilimlerinde hayli ilerlemiş olanlardan bu gibi itiraflar daha da vardır. Biz bunlardan pek çoklarını el savâ kul Mürsele adlı kitabımızda ve diğer eserlerimizde zikrettik. Hatta kelam ilminin mahiyetini iyi bilen bazı ariflerin şu sözünü de kaydettik. Kelam ilmiyle uğraşanların sonu şek ve şüphelere saplanıp kalmaktır. Bazı tasavvufla iştigal edenlerin de sonu bir takım şatahata aklın ve şeriatın kabul etmeyeceği söz ve düşüncelere düşmektir. Ey Müslüman kardeşim! Kur'an-ı Kerim ise insanların insanlığı ve kulluğu ile ilgili yüce mesele ve hakikatlerin hakkıyla bilinmesini ve bu hususta yakine erilmesini temin eden bir kitaptır. Bu yüksek konu ve meselelerde seni yakine ve katil bilgiye ulaştıracağından hiç şüphen olmasın. Zaten Yüce Allah da bu kitabı bunun için indirmiş değil mi yukarıda gördüğümüz ayette de açıkça bildirildiği gibi hiç şüphesiz Kur'an bütün manevi ve kalbi hastalıkların devası ve şifasıdır bütün gönüller derdinin dermanıdır müminler için sırf bir rahmet ve hidayettir Allah bizi vahyinden ayırmasın evet Kur'an'ın şehvet hastalıklarına deva ve şifa olmasına baktığımızda kardeşlerim Kur'an bütün hayatı ve yinatında hikmetler güzel öğütler sakındırıcı ve uyarıcı sözler dünya ve ahiret hayatı bakımından şuurlandırıcı beyanlar kısa ve hikayelerinde kafa ve kalp gözlerinin açılmasına medar olacak kelamlar ile dolu olan bir kitaptır. Onun bu eşsiz beyanı ve ilahi irşadı karşısında insan, dünya ve ahiret hayatı bakımından faydalı olan amellere yönelir ve zararlı olan şeylerden de sakınır. Katil ve yakini bir iman sahibi, dikkatli ve şuurlu, hak ve hukuku bilen ve sayan, kemalli ve faziletli bir kişi haline gelir artık böyle birisinin kalbi hakkı ve hakikati sever batıldan ve her türlü sapıklıklardan da nefret eder İşte Kur'an böylece kalplere arız olan hastalıkları bozuk ve çirkin iradelere yol açacak olan vesileleri ortadan kaldırır ve kalpleri ıslah eder huzur ve iddinağına kavuşturur insanın Kur'an'ın irşadı sayesinde iradesi düzelince artık o insan insan olarak yaratıldığı fıtratına tekrar kavuşmuş olur artık kendi istek ve ihtiyarına bağlı olan fikir ve amelleri de düzelmiş olur tıpkı bedeninin hastalanmasından sonra güzel ve isabetli bir tedavi görerek eski sıhhatine kavuşması gibi işte çocukların sütten başka bir gıda ile beslenmediği gibi süt misali tertemiz ve bembeyaz bir manevi gıda ile beslenmenin yolu da budur kardeşlerim ve bu kulda Kur'an'ın sesine kulak verme onun irşadıyla kalbi hastalıklarını tedavi etmek suretiyle haktan başkasını kabul etmeyin hak yoldan başka bir yol tanımayan bir bahtiyar haline gelmiş bu saadet ve hidayete kavuşmuştur denilmiştir ki yiğit adam süt esmer çocuğa döndü safi sütten başka bir yiyecek kabul etmiyor başında duran kadın da rahat etti evet ne güzel söz değil mi evet Kur'an'ın sesine ve irşadına kulak veren kişinin kalbi iman ile, Kur'an ile gıdalanır da arı ve duru bir hale gelir. Sağlığı ve iyiliği artar, huzura, ferah ve surura erer. Daha kuvvetli ve daha sebatlı olur. Tıpkı bedenin maddi gıdalarla daha kuvvetli ve daha sıhhatli bir hale gelmesi gibi. Kalp ve beden de kuvvet ve sıhhatini artırmaya ve bu suretten terakki etmeye muhtaçtır kardeşlerim. Ta ki neticede salah ve kemale ersin. Beden nasıl gerekli gıdaları alarak, zararlı şeylerden de perhiz edip korunarak kuvvet ve sıhhatini artırırsa, kalp de böyledir. Onun salah ve kemalini artıracak olan gerekli manevi gıdaları almadan, zararlı şeylerden korunmadan kalbin kurtulması ve terakkisi de mümkün değildir bu manevi ve kalbi gıdaların temin edeceği yer ise sadece Kur'an'dır kardeşlerim Kur'an'ın dışında bazı kaynaklardan da bazı gıdalar temin edilebilirse de bunlar mutlaka ya karışık ya da yetersiz olacaktır kalbin tam salaha ermesi asla bunlarla mümkün değildir. İnsanın maddi yapısına tevdi edilen kalp, kalp için durum böyle olduğu gibi, toprağa ekilen bitkiler için de durum böyledir. Yani, gerekli gıdaların verilmesi, zararların ise giderilmesi gerekir. Başka çare ve yol yoktur. Bunun için bu hususta denilir ki, bitki büyüyüp gelişti ve olgunlaştı. Aynen toprağa ekilen bir bitki gibi kalbin hayatı ve gelişip olgunlaşması için de onun tahareti ve zekatı gereklidir. Binaenaleyh kalbin zekatı ve taharetinden de ayrıca bahsetmemiz gerekir. Evet.